Bismihi Sübhaneh. Tenbih. İşaratul İcaz tefsiri, eski harbi Umumi'nin birinci senesinde, cephe-i harpte, me'hassiz ve kitap mevcut olmadığı halde te'lif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka, dört sebebe binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış. Fatiha ve nısf evvel, daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır. Evvela, o zaman izaha müsaade etmiyordu. Eski Sait icazlı ve kısa tabiratla ifadeyi meram ediyordu. Saniyen gayet zeki olan kendi talebelerinin derece ifehimlerini düşünüyordu, başkaların anlamalarını düşünmüyordu. Salisen eski Sait en dakik ve en ince olan nazmı ı Kur'an'daki icazlı olan ecazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni Sait nazarı ile mütelaa ettim. El Hak eski Said'in bütün hatiati ile beraber şu tefsirdeki tetkikat âliyesi, onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için halis bir niyet ile ve belagatın kanunlarına ve uluğu Arabiyenin düsturlarına tatbik ederek yazdığı için hiçbirini cerhe demedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona keffâret-i zünup yapacak ve bu tefsiri de tam anlayacak adamları yetiştirecek inşallah. Eğer birinci harbi umumi gibi maniler olmasaydı, tefsirin şu birinci cildi icaz vücuhundan olan icazı nazmiyi beyan ettiği gibi diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik hakay tefsiriyeyi içine alsaydı, Kur'an'ımı cizül beyana güzel bir tefsiri camii olurdu. Belki inşallah şu cüz-i tefsir ve altmış altı adet belki yüz otuz adet sözler ve mektubat risaleleriyle beraber me olursa, İleride bahtiyar bir heyet, öyle bir tefsiri Kur'an'ı Kur'ani yazsın. İnşallah. Said Nursi